Diyor ki: "Van mesacidun lillahi fe la ted'u Mescitler Allah'ındır. Onunla beraber Allah'la Allah'la beraber başkasına dua etmeyin diyor. Bakın dua etmeyin diyor. Şimdi burada dua kelimesi geçti, değil mi? Sonra da Allah azze ve celle devamın diyor ki: "Wa ennahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakununa Diyor ki Allah'ın kulu ona dua etmeye kalkınca yani Allah'a dua etmeye kalkınca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 Mesela Allah azze ve celle Kur'an'da bakın Bakara suresinde bir ayet var. Diyor ki: "Ve in kuntum fi rayb mimma enzelna Eğer siz bizim kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor Allah. Hani peygambere Kur'an indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor. "Fe'tu bi suratim min misli. Getirin bakayım onun bir mislini. Getirin. Sonra diyor ki: "Ve eshuhede ekum min dunillah."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 Bununla ne? Yardım istenmek kastedilir. Bakın dua demek ki ne kadar geniş bir kapsam. Yine yine Allah Azze ve Celle mesela e, işte e, Yahudiler işte Musa Aleyhisselam'a seslenerek mesela Kur'an'da Kuranda bunu kıssı ediyor. Ne diyor? Ne diyorlar onlar? Musa Aleyhisselam'a وَدُعُوا <gülüyor> لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجِ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُ Sen işte Rabbine dua et de yerin bittiği şeylerden işte bunlardan şey kastediler. Hıyar, sebze, sarımsak falan bunları çıkarsın bize.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 قُلِ قُلِ i̇ster Rahman'a dua edin, ister Allah'a dua edin. Yani hangisiyle ederseniz edin, nasıl ederseniz edin, bütün güzel isimler Allah'ındır. Yani ister Rahman'ı çağırarak ona dua, senada bulunun, ona övgüde bulunun, ister Allah'ı. Sonuçta bütün güzel isimler O'nundur. Çünkü buna delalet eden şey ne? Bakın ayetin sonunda diyor ki bütün güzel isimler Allah'ındır.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 Bu eee yansır. Demek ki bu başlı başına bir ibadet dua. Başlı başına bir ibadet ki Nebi sallallahu aleyhi ve sözü de açık. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sonra şunu okuyor. Şu ayet ki bu Ehli Sünnet'in en çok delil olarak en güçlü delillerinden bir tanesidir duanın ibadet olduğuna dair. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. İnnellezîne cehenneme Bakın çok acayip bir ayet ve Ehli Sünnet bununla istidlal ediyor.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 Kaderle du dua ilişkisini bir e, ilişkilendirememişlerdir ve ilişkilendirememeleri sonucu batıl itikatlar ortaya çıkmıştır. Bu da onları helak sürüklemiştir. İtikatta, itikatta imanda. Dua ile şimdi diyoruz şöyle bir giriş yapalım diyoruz ki e, insanların mezhepleri yani bu hani fıkıh mezheplerinden bahsetmiyoruz inanç mezhepleri insan yani Müslümanların kıblelerinin mezhepleri. E,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 Halbuki bunun menşeine baksalar, yani başlangıç noktalarına baksalar daha nerelere dayanıyor. Bilmiyorlar insanlar bunu. İşte bu kaderi inkar edenler var ya geçmişte peygamber, işte bununla bağlantılı olarak zaten duayı inkar ediyorlar. Çünkü dua da bir şefaattır zaten. Yani düşün ki sen kabirde yatan birine niçin dua edesin ki? Şimdi peygamberin şefaatini inkar eden ha adam ha e haklı olarak bunu söylemesi lazım kendi mantınca değil mi? Bir adam madem ki peygamberin şefaatini inkar ediyor ve Allah'ın bazı kullara vereceği şefaati inkar ediyorsa...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 ve Kur'an maslarını inkar etmeklerinden in, inkar etmekten kaynaklanıyor asla, mana olarak. Yakın bir su alabilir miyim Şimdi biz bunlara kısaca bir reddiye vereceğiz. Zaten e, dua ile alakalı mevzumuzu bitireceğiz. Şimdi bunlar aralarında o kadar tenakuzuza düşmüşler ki ve e, yani sapmalarından sebep birbirlerine karşı o kadar böyle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 Hatta mesela Allah Celle ne diyor? "Ve izâ sâlek seâlek ibâdî annî fennî qarîbun ugîbu dâ'at Kullarım beni sorduğunda sor ben onlara nedir? Yakınım. Bana dua ettiklerinde ne yaparım Dualarına icabet ederim. Hatta mesela evinin marjemen mesela e, Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Diyor ki "Men lem yes'elillâh Kim Allah'tan istemezse Allah ona kızar. Kim Allah'tan istemezse, Allah'a dua etmezse Allah ona kızar. Ebu Hureyre diyor. Demek ki biz isteyeceğiz. O zaman bu neye delalet ediyor? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına, dua etmenin Allah Azze ve Celle'nin rızasını elde etmeye sebep. Istedim, evet. istediğim evet. gibi o deminki evet. sebeple yakaladı yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir cüzdanlı bir köye girişi hadis yani rivayeti var onu tam ben hatırlamadım ama hani bir Cuzdamlı köye giriyor, onu uyarıyorlar, yarlıyorlar Hazreti Ömer'e. Bu köy Cuzdamlı. Onlarda diyor hani e, kaderde varsa, e, şey Hazreti Ömer dönüyor, köye girmiyor, geri dönüyor. Olduş ile beraber. Onlardan köydekiler diyor ki ya Hazreti Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? diyorlar. Hazreti Ömer'in cevabı kaderden kadere. <gülüyor> Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine e, diyorum diyorlar. Yani. Allah'u nam. Evet, fıkh'ten de böyle biraz bir şeyler işleyelim kısaca. Veya ben bu hafta biraz hakkınızı helal edin. Böyle biraz şeyim ya, e, rahatsızım. Böyle boğazımda biraz şey, böyle bir yanma var. İnşallah aslında burada bırakalım diyorum bu hafta zaman. helal edin ya. hepsi gelecek işte. Dua işliyoruz ya. Dua hakkında her şey işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ama kavga o dua Maalesef, maalesef. O yüzden hani geçen evet, geçen hafta ne dedik? Ömer Radıyallahu Anhu'nun kavlini. Asıl dert nedir? Dua etmenin nasip olması. Ya biz daha ondan marımız. Bırak duanın icab edilmesi. Ya Hele biz dua etmeye Allah bize nasip etsin de daha biz ondan aciziz yani. Tamam yani inşallah bu hafta insan, bu kadarlık. De, ona de... dua edeceksin ama ne şekilde edeceksin? Daha yeter buzda yıkıyor. Evet. Dua edeceğine elbette gelmez. Aha. Tamam burada bırakıyoruz tamam inşallah dersi bu hafta onu. Biz de muhabbet edelim. Yani, muhabbet edelim biraz daha. Allahu alim. Sallallahu ala nebina muhammedin. Allah'a emanet olun. Allah'a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 Daha faziletli daha iyi tamam. O yüzden onları şey yapmayalım. O yüzden mesela geçen hafta Güray sen mi sormuştun? Hı hı. Ha, geçen hafta sormuştu mesela Güray abi demişti ki biz bu beş tanenin içinde niye şey saymadık? Mesela Resulullah salat getirmek duadan önce. Biz de dedik ki onu saymamızın sebebi duanın şartlarından değil. Çünkü illa salat getirmek zorunlu değil Resulullah duaya başlarken. Ama duanın adapları kısmında sayacağız onu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 Bak, şimdi Allah övüyoruz. Welllezi, huayutgimunu, yutgimuni ve esqini, odur beni, o, o beni doyurandır, bana su verendir, susduğumu giderendir, beni sulayandır. Ve idam edildi, fəhu ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir. Bak hep Allah'a bir övüyorsun önce. Welllezi yumyutuni, sunmayuplini, o Allah'tır ki beni öldürür, beni diriltir. Bunun gibi. Bak baktığımız zaman.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 Hani az önce oğlumu emrettin ya markete git. Onun o emir emir gibidir yani. Anlatabiliyor muyum? Rivayetleri topladığımız alimler böyle diyor. O yüzden bir insan resulullah salat selam getirmezse duası batıldır diye kimse bir şey söylemez zaten. Tamam, bunu anlayalım inşallah. Evet. O zaman üçüncüsü ne arkadaşlar? Şey ikincisi ne arkadaşlar? Ee, resulullah salat selam ve salat ve selam getirmek. Şu da duada çok önemli. Şunu da yaparsak inşallah duanın icabet edilmesine sebep olabilir bu. Günahlarını itiraf etmek Allah'a.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 İtiraf etme. Ya Rabbi ben kendime zulmediyorum. Ya Rabbi ben aciz kulum. Ya Rabbi sen olmasan ben helak olurum. Çok günahkarım vesaire. Günahlarını itiraf etmek Allah'a. Bu da Kur'an'da bu zaten e, mevcut. Hatta Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ayşe Radıyallahu bu ifk hadisi var. Ayşe Radıyallahu Anhu'na zina suçu atılan e, rivay, ifk a, e, hadisesi derler ona. E, orada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Amma ba'de ya Ayşe." Bundan sonra diyor ki: "Ey Ayşe,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 e, hiç gaybi bilemez bir şeyi bilemez yani şu an mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizim ne yaptığımızı bilmiyor yani çok büyük yanlış anlaşılmalar var yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizim her adımızı biliyor her şey bunlar Allah korusun böyle bir şey yok yani ha Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir salak getirsek Allah ne yapar bir melek ona ulaştırır onda bir sorun yok ama Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu an bizi duymaz bilmez hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor hadiste geçtiği gibi sen onların ne halde olduğunu bilmiyordun diyor vesaire. Tamam. Şimdi e, diyor ki o yüzden Ayşe radıyallahu ane. Bak, Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor demek ki. Eğer diyor sen bundan beri sen fesiyuberi ukal, fesiyuberi ukal Allah. Sen bundan beri Allah da seni bundan beri zaten. Ve ve in kunt emlal ve in emlalti bizden bin. Eğer sen bu günaha irtikab etmişsen, bu günaha işlemişsen festagfirillah Allah'a tövbe et. Ve tubi bi ve ona yani Allah'tan bağışlanma, mağfiret dile ve ona tövbe et. Fe innel abde ki kul. Muhakkiki kul. İza itiraf ederse, bakın dikkat edin. Kul eğer itiraf ederse, sünnet-i sonra tövbe ederse ta Allahu Allah aleyh. Allah da onun tövbesini kabul eder. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ne dedi daha Ayşe, Ayşe Radıyallahu anh'a dedi ki: "Ey Ayşe, senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı."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 azmetmek azim göstermek isterken Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman iza daa ahadukum falyazmil mesele. sizden birisi dua ettiği zaman ne yapsın istemede azmetsin. Yani şöyle demesin. Yani istemede azım ne deme? Ya Rabbi bana ver desin. Yani bana ver. Ya Rabbi istiyorum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 biz aziyetimizi belirteceğiz ve üzerine gideceğiz. Ya Rabbi bana ver. Ben istiyorum ya Rabbi larimi. Tamam? O yüzden Nebi aslesen diyor ki şöyle demesin. Yani e, Allahumme en şe'ate Ya Rabbi eğer istersen bana ver. Ama sonradan şu sahabe gibi olmasın o so, isteyen. Sonra diyor ki innehu <gülüyor> la Çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak yoktur. Tamam. Al. Evet. Hatta başka bir hadiste de ki bu hadis Bukhari'de zaten. Başka bir hadiste de diyor ki o hadi bu hadis de Bukhari'de. La yakoulan na Sizden bir şöyle demesin. Allah'ım maqfilli inshi'et. Allah'ım eğer dilersem beni bağışla. Demesin. Bilakis Allah'ım'a maqfilli diyeceksin veya Allah'ım beni bağışla diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım merhamni inshi'et de demesin diyor. Mesela ya Rabbi dilersem bana merhamet ile. Böyle demesin diyor. Hatta diyor ki li azimil mesele. Bilakis isteği ne alsın? ettirsin. İstesin yani ya Rabbi beni affet.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 10 on, ya, yani. yani. Benim boğazım kurudu da biraz su içiyorum. Bir şey. Ezan 5 dakika ucu yetiriyorda hocam çay ikramı. Tabi tabi. İnşallah. Evet. Beşinci adep arkadaşlar. Alimler diyor ki El-iqsaru mine du'ai fir-raha. Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua etmek. Rahatlık anında dikkat edin. Rahatlık anında çok dua et ki Şükür dua almam hocam.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 diyor ki men sarrahu en yesteciballahu lehu inda şada şadait bakın ama sebebi ne? Kim Allah'ın kendisine zor anlarında, şiddetli anlarında yardım etmesini icabet etmesini isterse liyazm isterse fel du'a fi raka rahatlık anında duayı çoğalsın. Bak kim şiddetli anlarında duasının kabul olmasını isterse çünkü neden?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 Başkasından istemeyi mi diyorsun? Diye bak şimdi. Mesela ki ben dua ettim. Ben kendime dua edeceğim, sana ben, dua ediyorum. Ben yani ben hacca gitmek istiyorum ama ben beni hacca gönder diye benim dua etmem mi yoksa bir kardeşimin benim için işte sadık hacca gitsin diye dua etmesi mi mesela? Şimdi duaül muslimü'l muslim müstecâbedir. Muslim, Müslümanın Müslümana duası nedir? İcabet olunur. Şimdi bir bir insanın kardeşi için istemesini Allah ne diyor? İcabet olunur diyor. Bu bir. İkincisi, Allah Kur'an'da ne diyor? Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Kendisi. Kendin istediğine ne yapıyor? Duaya isticabet ediyor. Müslümanın kardeşini istemesini icabet kabul ediyor. O yüzden zaten mesela biz Müslüman olarak üç şeyi tevessül kılabiliriz aramızda. Ne? Birincisi yani Allah'tan isterken üç şeyi araya vesile kılabiliriz. Sadece üç şeyi. Üç şey dışında başka vesile kılamayız. Bir.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 bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. 3 kere dua eder. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çok var. Evet. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Mesela dediği evet. gibi. Sonra Utbe ibni Rabia'yı sana havale ediyorum. Şeybe bin sana havale ediyorum. Velid bin bey sana havale ediyorum. Bu Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Bunun gibi yani. Tamam.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 e, icabet edilir çünkü Allah ne uygular. Kalbimde Rabkum'u ömni Bana dua edin, ben desin. Duanızı kabul edin. Çünkü ne, e, geçen dersi de o hadis söyledik Nebi Sallallahu Aleyhi ve ne diyordu? O Allah ve entum bir icabesiz. Allah'a dua edin ve icabet edileceğinize yakın bir şekilde. Kalbiniz yakın olduğu halde dua edin. O yüzden Allah Subhanha Wa bulunacağız. Ondan sonra yedinci, e, sekizinci adaplardan bir tanesi. Cevamü'l kelimle dua etmek. Yani özel kelimeler seçerek, böyle sünnetteki özel lafızları seçerek dua etmek de bunların arasında arkadaşlar. Evet, doku, dokuzuncu adaptan bir adatlardan bir tanesi de arkadaşlar korkuyla ve umarak Allah'tan dua etmek. Korkuyla ve umarak. Yani kişi dua ederken kalbinde hem korku olacak, hem böyle şey korkusu olacak. Yani böyle zelillik tamam mı? Korku olacak böyle. Hem de talep olacak Allah'tan. Rahbet olacak. İkisi bir arada bulunacak. Çünkü Allah e, Enbiya Suresi'nde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnnehum onlar kânu yusari'ûne fil hayrat. Onlar hayırda ne yapıyor hayırda koşuşurlardı. Ve yed'ûnene bize dua ederlerdi. Ragaben ve rahaben. Umarak ve korkarak. Ve kânu lene, lene haşiyin. Bize karşı kuşu için değiller. Korku için değiller onlardır Allah Azze ve Celle. O zaman e 9. Do, adabı da bu arkadaşlar. 10. E, adaplarından bir tanesi sesi yükseltmemek çok. Gizli, sesi kısmak. Mesela e, Allah'ın buyurduğu gibi "Udu Rabbekum tedarruan ve hufya siz Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin." 10. adapta eee 10. adap olarak da arkadaşlar alimler onu söylüyor. Evet.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 dua kelimeyi sarf etmek beleş para dağdan yok isteği istediğin kadar 10 tanesinden 100 tane söylesen bak her ne kadar söylesen o kadar karlısın neden? 3 tane söylesen belki 3'ü kabul edileceğim ama 100 tane söylesen belki o yüzden hani yüzde oranı artıyor ya yani. 2-3 <gülüyor> <gülüyor> taneye denk gelir belki o manada şeydir yani <gülüyor> tabi aynı o şekilde ee, arkadaşlar 14. Ee, adapt da kendini böyle garibanlaştırmak hatta böyle ağlamaya dahi çalışmak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 vakit um, umumiye şimdi hangi vakitte işte onları bir dahaki derste neymiş o vakitler artık o zaman gelecek ama bu adab olarak e, yani önemli vakitleri dua için seçmek inşallah yeter Açık bu yani cuma vakti ama o cuma vakti var ya süpanallah şöyle bir kitap var şu kadar kalın e, şu kadar kalın sadece bu cuma olayında bir icabet vakti var ya, o ne zaman? O kadar alimler böyle tanrım, çok böyle şey, tamam mı? Ama inşallah, inşallah cumada ikindiden sonradır. Ya. O sabit senin Allahu aleyhüm ve sallallahu ala nezine Muhammedin ve ala aleyhü sahb-i